Peygamber rejimi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve selamun aleyke ya Seyyid el-evvelin ve'l-ahirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l-murselin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ın el-efalül husnasını beraber anlamaya çalışıyorduk. Allah diriltir ve öldürür. Efani Allah'ın ayetlerinden anlamaya çalışıyorduk. Kulun bunu unutmaması gerekir, diriltir, yaratır, diri tutar, sonra sonra öldürür. Sonra kıyamet günü yeniden yaratır ve hesaba çeker. Bu dünya hayatında her neyi kazanmışsa göreceği odur buyuruyor. Hz. İbrahim dua ediyordu. Allah'tan başka her neyi Allah'a şirk koşuyorsanız, kalbini söylüyor bunu, onlar benim düşmanımdır, benim velim, benim dostum Allah'tır. Yani şirk koşulan, ister put olsun, ister insan olsun, ister başka bir şey olsun, şirke düşmanım dedi küfre düşmanım, dedi. Kendini Allah'a şirk koşan nefse düşmanım, dedi. Yani, la ilahe, dedi. Sonra, illallah, dedi. Allah'tan başka. O benim ilahımdır. Gerisi, gerisi yok. Kabul etmiyorum. Onlar benim düşmanım, dedi. Beni yaratan, bana hayat veren Allah'tır. Beni yediren, Beni içiren O'dur, hastalandığımda bana şifayı veren O'dur, beni öldürecek olan O'dur, sonra tekrar diriltecek olan O'dur. Kıyamet günü, din gününde günahlarımı mağfiret edeceğini umduğum O'dur. Dua ediyor, bize duayı öğretiyor. Allah bize Hz. İbrahim'in üzerinden duayı öğretiyor. Bu durumda biri hastalandığında nasıl dua etmesi gerekiyormuş? Öyle. Beni yaratan sensin ya Rabbi, öldürecek olan sensin ya Rabbi. Kıyamet günü beni hesaba çekecek olan sensin, beni günahlarımı mahfuret edeceğini umduğum sensin. Dolayısıyla beni yediren, içiren, hastalandığımda bana şifayı veren sensin. Bana şifa ver diye dua etmesi gerekir. Bunla beraber rızık isterken de böyle istenmesi gerekir. Ayet devam ediyor. Bana hüküm ver, bana hikmet ver, ya Rabbi! beni salih kullarının arasına kat, beni salihlerden eyle. Sonra gelecek, sonra gelecekler arasında bana bir siddiyet, ihsan ile. Sıddık bir lisan ihsan ile Yani benden sonra gelecek olanlar beni sadık olarak ansınlar. Beni nimetlerle cennetlere cennete mirasçı kıl. Babamı da mahfiret et. Çünkü o deralette olanlardandır. Beni insanların dirileceği günde beni rezil etme. Malın da çocukların da fayda vermediği o günde beni rezil etme ya O gün, kıyamet günü ancak selim bir kalp ile gelenler saadet erer, kurtuluşa erer, gerisi kaybeder dedi. Allah Hazreti İbrahim'in imanını bize anlatıyor. Allah'a teslimiyetini, güvenini anlatıyor. Bununla beraber korkusunu, endişesini anlatıyor. Duasını anlatıyor. En sonunda ne buyurdu? Ancak selim bir kalp bile gelenler saadete erer, kurtuluşa erer. Selim bir kalp bile gelmeyenler kaybetti. Selim bir kalp sahibini selamete erdiren kalptir. Kalp aynı zamanda gönül demektir. İnsan bir bütündür. Kalp olarak, gönül olarak, buna beraber beden olarak, nefis olarak, varlık olarak bir bütündür. Ama eğer kalp rahatsız olursa, hasta olursa, Öyle bildireti Resulullah Efendimiz, bütün organ hasta demektir. İş orada bitiyor, Kalpte bitiyor, kalbin selametinde bitiyor. Kalbin selamete erebilmesi için nefsin teske olması gerekir, temizlenmesi gerekir. Sahibini selamete çıkarmayan, selam yurduna cennete taşımayan kalp hasta bir kalptir. Selim bir kalpte iyileşmiş, sıhhat bulmuş bir kalp değil. Onun için Allah ayet-i kerimede kalplerinde hastalık var dedi. Kalpleri taşlaşmış dedi. Kalpleri kilitlidir dedi. Kalpleri mühürlüdür dedi. Selim bir kalp. Düşünebilmek için Allah sıkça ayetlerde dinliyoruz, biliyoruz onu, okuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız, etmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, ne de az düşünüyorsunuz? Aklımızı kullanmamız gerekir. Onun için ısırhada öyle söylüyoruz. Aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir ama aklın bir sınırı var. Ondan sonra yola devam edecek olan gönüldür. Gönül yolculuğu. Akıl bize ayetleri okur ve anlatır, tefsir eder. Mesela, afakta ve enfuste, dışarıda ve içeride, içimizde, kendimizde, bir yere baktığımızda, ayet olarak onu okuduğumuzda, önce neyle okuyoruz? Önce gözümüzle görüyoruz, sonra aklımızla onu okumaya başlıyoruz, ayeti okuyoruz. Ama mesele, kalbin, gönlün açılıp, o, manayı, o hikmeti, o ayeti içeri almasıdır. İçeri alınca kalp selim olur, selamette olur. Ama burada ne var? Önce görmek gerekir. Okuyabilmek için. Sonra düşünmek gerekir. Onun için. Yani aklı kullanmak gerekir. Ama aklı kullanırken mutlaka bir eğitime ihtiyaç vardır. Allah eğitiyor. Kur'an'ı nüzul sırasına göre okuduğumuzda ya da dinlediğimizde Allah safha safha aklı ne yapıyor? Eğitiyor. Onu kullanmayı öğretiyor. Yoksa neden? Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Hem enfusteki hem afaktaki ayetleri okumaya davet ediyor. Aklını kullan diyor. Kullan Rabbini tanı. Rabbinin kudretini gör. Rabbinin el esmaul hüsnasını gör. Hayati olayları, meseleleri okurken hepsini bir ayet olarak oku, Allah'ın muamelesini, el-ef'alul hüsnasını oku dedi. Oku Rabbini tanı. Buna beraber bir de kendini tanı. İnsan eğitilen bir varlıktır. Öğrenmek başka bir şey, eğitmek, eğitilmek başka bir şeydir. Herhangi bir şeyi yaşamadan, tatmadan eğitilmiş olmaz. Namazımız bir eğitim olmalıdır. Bütün ibadetler böyledir. Oruç da bir eğitimdir, hac da bir eğitimdir, zekat da bir eğitimdir. Aynı şekilde hepsinin önünde, hepsini içine alan şehadet bir eğitimdir. Şahit olmak, okumak yani bir eğitim. Okudukça anlar. Anladıkça iman eder. iman edince gereğini yapar. Ama eğer ibadetimiz bir taklitten ibaret kaldıysa bizi eğitmez. Bizi yetiştirmez. Oruç mesela neyin eğitimidir? Nefse hakim olmanın eğitimi. Kendi kendimize hakim olmanın eğitimidir. Rabbim emretmiş İmsaktan iftara kadar yemiyorum ve içmiyorum. Ben kendime hakimim. Ben kendimin sahibiyim diyoruz. Allah yolunda onu yürütürüm. Rabbim gel demiş. Ben Rabbime giderim. Yemem, içmem, giderim. Demektir bu. Eğitiyor. Bir ay boyunca oruçla onu kendisine hakim olmayı ona öğretiyor ve eğitiyor onu. Namazla neyi öğretiyor. Neyi eğitiyor? Huzurda durmayı, miraca çıkmayı, Allah ile beraber olmayı, bir de eğer Fatiha'yı biliyor, öğrenmişse, ancak onunla zaten eğitilir. Kul olma, Rabbini, Rabbine abdolma ve Rabbini isteme eğitimini yaptırıyor. Onun için tekrar ettiriyor sürekli. Yalnız sana avdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Sen, Varlığın malikisin, melikisin, benim malikim, benim sahibimsin. Sana gelmek istiyorum, kendisine nimet verdiğin kullarla sana gelmek istiyorum. Eğer bunu bilmiyor ve düşünmüyorsa, huzura çıkamaz, huzurda durmaz, böyle bir eğitimden de geçmiş olmaz. Manevi olarak ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım dediğinde gönlünü eğitiyor, aklını eğitiyor, kalbini eğitiyor. Onun için kalp selamete çıkıyor, selim oluyor. Rabbini isteyen bir kalp. Rabbini seven, Rabbinin yolunda yürüyen, hayri isteyen, rahmeti isteyen, mağfireti isteyen, insanlara hayır olan, insanlara selamet olan, selam olan, cennet olan bir kalp. Ancak böyle bir kalp sahibini kurtarır, Kurtuluşa, saadete erdirir. Başka ne yitir? Bütün salih ameller insanı eğitir, yetiştirir. Manevi olarak onu büyütür. Allah her neyi emretmişse onu büyütür. Onun için yapanla yapmayan bir değildir. Bilenle bilmeyen bir değildir. Gölgeyle sıcaklık bir değildir buyurdu. Hiç bilenlerle bilmeyenler bile olur mu? gören de işiten de körle sağır bir olur mu ölüyle diri bir olur mu dedi bir olmaz Allah güzel yapın dedi varlığın gayesi olarak bunu beyan etti Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız güzel yapanlar güzel olur güzel yapanlar büyük olur güzel yapanlar selim bir kalbe sahip olur Rabbi ile beraber olur. Evet, manevi olarak mutlaka kalbimizi selamete erdirmemiz lazım. Öyle ki diri olalım, hey olalım. Allah'ın ayetleriyle dirilmiş olalım. Resulullah Efendimiz'in halini, ahlakını, tavrını üzerimizde göstermemiz lazım ki Allah'ın Resulüyle dirilmiş olalım. Allah'ın vahyini takip etmemiz, emrini yerine getirmemiz lazım ki Allah'ın vahyiyle dirilelim. Hepsiyle neyi kazanıyoruz? Allah'ın sevgisini. İman kazanıyoruz. Allah iman veriyor. Onun için yaptığınız güzelliklere Allah güzellik verir, bir de kendinden verir dedi. Kendi güzelliğini veriyor. El esmaül hüsnasını veriyor. Verince ne olur? Allah ile dirilmiş olur. Allah'ın güzelliği onun üzerinde dirilmiş olur. Onun için insan olmayan İnsanlık yapmayan, iyi olmayan yani Müslüman olmaz. Müslüman Allah'a teslim olandır. Rabbim ne dediyse o diyebilendir. Hiç kötü Müslüman olur mu? Kötü Müslüman olmaz. Müslümansa zaten iyidir o. Eğer iyi değilse, Müslüman olduğunu iddia ediyorsa, yalan söylüyor. Allah iyi olmak, iyilik, sizin yüzünüzü doğuya ya da batıya çevirmeniz değildir. Yani şurada ya da burada olmanız değildir. Ya da kendinizi nasıl anlattığınız değildir. İyilik nedir? İyilik fakiri doyurmaktır. Yoksula yedirmektir, içirmektir. Zor anda sabretmektir. Allah yolunda çaba gayret sarf edip cihad etmektir. En zorlu anda bile sabredip ikram etmektir. Kardeşini kendi Nefsine tercih etmektir. İyi olmak. İyi olmayan zaten Müslüman olmaz. Müslüman iyidir. Yoksa Müslüman çok namaz kalan, çok oruç tutan, çok hacca giden hayır. Bütün bunlar ona onu insan yapmalıdır. İnsan. Eğer ibadetleri onun için bir eğitim, insan olma eğitimi olmadıysa, selim bir kalbe sahip olma eğitimi olmadıysa, o ibadeti taklit etmiş, aklını kullanmamış. Ne demişler ona? Nasıl? Daha doğrusu, alimlerimiz, hocalarımız öyle yetiştiler, öyle yetiştirdiler. Nasıl aklını kullanmazsın diye eğitim yaptırdılar. Nasıl aklını kullanmazsın? Allah aklını kullan dedi, onlar tam tersini yaptı. Onlar da öyle yetişmişti çünkü. Nasıl kullanmazsın? Namaz budur dedi. Fatiha'yı okuyacaksın, düzgün okuyacaksın. Ellerini şöyle bağlayacaksın, elini şöyle kaldıracaksın. Böyle gözünü secde ettiğin yerden ayırmayacaksın. Eğilirken parmaklarını tam dizinin üstüne koyacaksın. Namaz budur dedi. Sonra bunları yapacaksın, selam vereceksin. En güzel namazı sen kıldın. Hangi namaz? Huzurda duruş yok, miraj yok, Fatiha yok. Fatihasız namaz yok, Fatiha yok. Fatiha'nın manasını bilmiyor, Fatiha yok. Huzurda duruş yok. Rabbine ben senin kulunum deyiş yok. Ya abdu ve yyâken istâin deyiş yok. Sen benim rahman ve rahim olan Rabbimsin deyiş yok burada. Bu namaz değil hani. Yok dedi, sen düşünme, böyle şeyleri düşünme. Sen sadece, nereye bakacağını, elini nasıl tutacağını, başını nasıl tutacağını, sen sadece ona bak, düşünme dedi. Rabbinin huzurunda olduğunu düşünme dedi. Aklını kullanma. Kullansan doğru değil. Ne yaptı, şeytan ne yapıyor? Tamam, bütün bu hareketleri ezberledin, Ondan sonra zaten geliyor, ticaret ne oldu, evde işler ne oldu, falanca niye şöyle söyledi, başlıyor onu dolaştırmaya. Namaz yok ya, miraj yok, namazın içi boş. Kalp selamete ermemiş. Kalp şeytana ev olmuş, durak olmuş, yuva olmuş, taht olmuş. Kalp selamette değil, namazı, ibadeti selamete erdirmemiş kalbini. Selim bir kalp olmamış. Yoksa kurtuluş yok. Selim kalp yoksa kurtuluş yok. Oranın Allah'a ait olması gerekirdi. Namazda bile eğer huzurda durmuyorsa o ne zaman huzurda durur? Ne zaman huzurda durabilir? Oruç tutarken eğer kendine hakim olmuyorsa, hakim olamıyorsa ne zaman kendine hakim olur? Oruç da öyle, öyle söylediler. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? İğne yapmak orucu bozar mı? Yok bilmem şunu yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken denize girilir mi? Sen neyin peşindesin? Hangi oruç? Hangi oruç? Oruç bu muydu? Kur'an'ı okurken güzel sesle okumak lazım. Tecvidli okumak lazım. Harfeyi tam çıkarmak lazım. Manası nerede? Rabbin sana ne söylüyor? O nerede? Bu müydü? Din bu midir Ne diyor? Bunu yap, düşünme. Onu anlamaya çalışma. O senin işin değil. Kimin işidir? Alimlerin işidir. Niye bu din alimlerin dinidir? Bu Allah'ın dini değil miydi? Allah bunu kullarına indirmemiş miydi? Bırak olsun, Neyi anladıysa onu anlasın. O anlar. Rabbi konuşuyor onunla. Onun gönlünü açar. Yeter ki o samimi olsun. Yeter ki o ciddi olsun. Elbette ki hepsini anlaması gerekmez. Altı bin ayetten beş bin tanesini anlar. Bin tanesini de öğrensin. Zahmet etsin. Bilenlerden öğrensin. Bilmiyorsanız Allah bilenlere sorun dedi. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun dedi. Bilmiyorsanız hikmet ehline sorun dedi. Bilmedin soracaksın. Öğreneceksin onu. Hac da öyle zaten. Gideceksin. Tavafi yapacaksın. Say yapacaksın. Arafat'a gideceksin. Şeytani taşlayacaksın. İçi nerede? İçi boş. Turistlik, turist de onu yapıyor zaten. Geziyor öyle. İçi nerede? İçi yok. Hac baştan sona ibadet, baştan sona kulluk, baştan sona hayat demektir. Bütün hayat hacda mevcut. Yani aklımızı kullanmamayı eğitim olarak yaptırıyor. Haberi yok. Ezberle diyor, sadece ezberle diyor. Ezberledin tamamdır. Allah sana büyü dedi, Hazreti insan ol dedi, kamil insan ol dedi. Allah sana bir yol çizmiş. Herkese bir yol çizmiş. Bu istisnasızdır. Zamanı gelince önüne gelir. <gülüyor> Onun için Allah ne bildin diye sormaz. Ne gördün diye sormaz. Neyi anladın diye sormaz. Ne yaptın? Bütün gördüklerinle, bildiklerinle, öğrendiklerinle, anladıklarınla, okuduklarınla ne öğrendin? Ne yaptın? Amelini söyle. Amelini tartacak. Amel yok. İnsanlık yok. İnsanlık. Müslümandır, insan değil. Bu Müslüman mıydı? Kesinlikle hayır. Haşa diyoruz. Haşa. Müslüman. Allah'a teslim olmuş ve hari budur. Böyle bir şey olur mu? Rahmet yok. Merhamet yok. İkram yok. Af yok. iyilik yok. Güzellik yok. Hoşgörü yok. Hilm yok. Nerede insan? Hiç Allah'ın güzelliği üzerinde görülmüyor. Rabbini kaybetmiş bu. Rabbini kaybetmek böyledir zaten. Nankör biridir. İyilik gördüğüne teşekkür edemiyor. Şükredemiyor. Rabbine şükreden kurulur mu? Hayır. Eğer iyilik gördüğü, güzellik gördüğü, nimet gördüğü birine teşekkür edemiyorsa, o nankör biridir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Nimet vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Olanan kör biridir zaten. İstediği kadar ya Rabbi şükür dersin. Şükür bu değildir. Şükür Allah'a kul olmaktır, abd olmaktır, aşık olmaktır. Her şeyini, canını ona kurban etmektir. Kul olmak, Müslüman olmak, Allah'a teslim olmak. Bütün varlığıyla Rabbine teslim olmuş. Rabbi İbrahim'e teslim ol dedi. İbrahim, alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim olmak, kurban etmek ve kurban olmak. Ateşe atarınca hasbunallahu ve nimel vekil demek. Kul olmak, teslim olmak, Müslüman olmak öyle kolay bir şey değildir. Onun için İslam, Müslümanlık, iman, anadan babadan miras kalan bir şey değildir. Kulun bunu kendi çabasıyla, gayretiyle kazanması gerekir. Nasıl kazanıyor? Allah oku dedi. Aklını kullan dedi. Rabbini dinle dedi. Düşünecek, taşınacak, ayetleri okuyacak. Allah'ın indirdiği ayetleri okuyacak. Afaktaki ayetleri okuyacak. Kendindeki ayetleri okuyacak. Bununla beraber hadisattaki, olaylardaki, meselelerdeki ayetleri okuyacak Allah'ın hikmetine, muradına bakacak. Kendi hayatına bakacak hayatına. Allah ona nasıl muamelede bulunmuş. Her anda Rabbinin kendisine nasıl bir muamelede bulunduğuna şahit olacak. Yoksa şahadet edemez. Eşhedü la ilahe illallah diyemez. Söylese taklit dili söylemiş. Nerede şahit oldun? Allah sorsa, hadi kulum anlat, sen bana şahit olduğunu söylüyorsun, hadi nerede şahit olduğunu anlat bakalım. Kulun ne demesi lazım? Şahit olmadığım hiçbir şey yoktur. Kudretine şahit olmadığım, rahmetine şahit olmadığım, güzelliğine şahit olmadığım. Bununla beraber rahmetine, cebbarlığına, işi zorla yaptırdığına şahit olmadığım, kaharlığına, kahrettiğine şahit olmadığım. Hiçbir an, hiçbir şey yoktur. Bana muamele ederken, rahmetine, hayrına, ikramına, hidayetine, güzelliğine, müminliğine, iman verişine şahit olmadığım bir anım yoktur ya Rabbi demesi lazım. Bir an boş kalırsa orada şeytan var, orada ciharet var demektir. Şahadet. Tek tek anlat dese, tek tek anlatmamız gerekir. Ben şahit oldum, sana şahit oldum. Senin el esma ül güzelliğine şahit oldum, şahadet ettim. Ama biri aklını kullanmazsa şahadet olur mu? Şahit olur mu? Olmaz. Aklını kullanması gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu. Bir saatlik tefekkür bin yıllık ibadetten efdaldır. Bir saatlik tefekkür. Niye? Ona iman veriyor onun için. Ona şahadet ettiriyor. Rabbine şahadet ettiriyor ondan. Aklımızı sonuna kadar kullanmak zorundayız. Rabbimizin ayetleri üzerinde tefekkür ederek, emirleri üzerinde tefekkür ederek, namaz üzerinde, oruç üzerinde, hac üzerinde, zekat üzerinde tefekkür ederek, infak üzerinde tefekkür ederek, her bir emri üzerinde tefekkür ederek Allah'ın buradaki muradı nedir diye tefekkür etmemiz lazım. Ki aklımız, aklımızın hücreleri yenilensin, tazelensin. Yoksa ölür. Düşünemez olur. Düşün desem bile düşünemez. Düşünmüyor. Düşünemiyor. Bir ayeti bin defa okuyorsun ona o ayeti anlamıyor. Düşünme melekesini kaybetmiş. Akletme melekesini kaybetmiş. Allah'ın akletmez misiniz? Aklınızı kullanmaz mısınız? Düşünmez misiniz? Dediği Kullardan olmuş. Allah işi yap dedi. Ameli işle dedi. Yapan eğitimden, Allah eğitimden geçiriyor. Mesela zahiri olarak askerliğini yapmış da yapmamış insan arasında fark vardır. Neden? Neden? Birinin hayat tecrübesi daha farklıdır. Ya da biri daha farklı bir başka memleketlere gidip dolaşmış, çalışmış, onu haliyle dolaşmamış insanın hali farklıdır. Hayat eğitimini görmüş, hayat eğitimi. Hayatında hiç dışarı çıkmamış biri, hiç başkalarıyla meşgul olmamış biri, hep böyle anasının babasının gölgesinde yaşamış, sonra askere gitse. Ne, neyi görür orada mesela? Farklı farklı insanlar görür. Farklı şekillerdeki, fıtrattaki insanlar görür. Onlarla beraber yatar, onlarla beraber eğitimi görür. Onlarla beraber güler, onlarla beraber ağlar. Bir yakınlık olur, farklı bir dünya, farklı, farklı alemler görmüş olur. Farklı insanlar farklı alemlerdir. Eğitimden geçti. Kulluk eğitimi de böyledir. Hayat eğitimden ibarettir. Eğitim. Çünkü bu dünyaya büyümeye gelmişiz. Manevi olarak büyüyüp Hazreti İnsan olmaya gelmişiz. Ama sadece görse bu onun işine yarar mı? Okumuştur sadece. Yapması gerekir. Yapması. Yapmak neyi kazandırır ona? Manevi olarak onu büyütür. Yapmak büyütür. Bilmek değil, yapmak. Mesela kardeşlerimiz gidip iftar dağıtıyorlar. İftar saatinde iftarını yapmadan ya da suyla kurmayla yaparak trafikte iftara yetişmemiş. Mümin kardeşlerimize ne yapıyorlar? İftar dağıtıyorlar. Dağıtanla dağıtmayan bir olur mu? Olmaz. Bunu tatmayan bunu bilmez. Onu Allah rızası için yapıyor. Diyelim ki on kişiye dağıttı. İçinden iki kişi gönlüyle, diliyle de gönlüyle ona teşekkür etti. Ödüyor. Etmemesi mümkün değildir. Etmeyenlerin yerine Allah teşekkür ediyor. Boşa gitmedi. Etmeyenlerin yerine Allah teşekkür ediyor. Edenlerin teşekkürü Allah onların gönlünden teşekkür ediyor. İkisi birbirinden farklıydı. Oradan Allah'ın rahmet tecellisini alıyor. Muhabbet tecellisini alıyor. Allah'ın yakınlığını alıyor. Allah'ın sevgisini alıyor. Bu bir eğitim. Farklı insanlarla muhatap olmuş oldu. Hayrı vermeyi tatmış oldu. Hayır yapmayı tatmış oldu. Vermeyi, ikram etmeyi tatmış oldu. Allah için fedakarlık yapmayı tatmış oldu. Bütün her şeyi tattıran Allah'tır. Neden tattırıyor bunu? Büyütmek için. Onu büyütüyor. Eğitim bu. Daha önce anlatmıştım. Zatın biri devişleri yetiştirirken dergâhın bahçesi var, sürekli dergâhın bahçesinin duvarını yıktırıyor, yeniden yaptırıyor. Evet. Yaptırıyor, yaptırıyor, devişleri yapıyor, büyütüyor. Olmamış diyor, iki adım iki metre daha genişletelim. Sonra bir olmadı, yarım metre daraltalım. Sürekli yıktırıyor, yaptırıyor. Biri merak ediyor, soruyor sürekli bu duvarı yıktırıp yaptırıyorsunuz. Yani bunlara da yazık değil mi? Söylemiş, mesele bahçenin duvarı değildir. Onları eğitiyoruz. Bu bir eğitim. Onları yetiştiriyoruz. Onlar onu yaparken, onlara onu yaptırırken, onların kabiliyetine bakıyorum. Durumuna bakıyorum. Uyumlu olup olmayışına bakıyorum. Beraber nasıl çalışabiliyor ona bakıyorum. Her birini ona göre muamelede bulunacağım çünkü. Her birini evet, farklı bir şekilde yetiştireceğim. Önce benim onu tanımam lazım. Onu tanıyorum orada. Tanıyıp muameleyi, manevi muameleyi, zahiri muameleyi ona göre yapacağım. Yapıyorum. Eğitim bu. Yoksa böyle toptan hepsine aynı muameleyi yapmak zulüm olur. Her birinin durumuna göre. Evet. Kim yaptırıyor? Elbette ki işi yapan, yaptıran Allah'tır. Kulü büyüsün diye, yetişsin diye, kemale ersin diye, müradı üzerinde gerçekleşsin diyedir. <gülüyor> evet. İnsanın kendi kendini eğitmesi gerekir. Aklını sonuna kadar kullanması gerekir. Tefekkür etmesi gerekir. Yetmez işe koyulması gerekir. Allah'ın yuhyi ve yimit fiilini anlamaya çalışıyordu. Gerçek şu ki, sen ölülere işittiremezsin, dinletemezsin ya da arkasını dönüp kaçmakta olan sağırlara işittiremezsin. Neden sağır olmuş, neden ölü olmuş? Allah ayetlerini dinlemeyenler için neden ölü, neden sağır diyor? Eğer ölüyse ölen kalbidir, kalbi ölmüş. Sağırsa işitmek istemiyor. Duymak istemiyor. O emrin sorumluluğunu almak istemiyor. Kul olmak istemiyor. Benim derdim başkadır diyor. Bana dünyadan haber ver. Öyle ahiretten, cennetten, cehennemden, hayırdan, sevaptan, günahtan bana bir şey söyleme. Benim böyle şeylerle alakam yok diyor. Konuşsan bile zaten dinlemiyor. Kulağını kapatıyor. Kabul etmiyor. Ölmüş ise anlamıyor zaten. İstediğin kadar anlat. Hiçbir şey anlamıyor sende. Daha doğrusu Rabbinden bir şey anlamıyor. Rabbinden. Rabbinin ayetlerini dinlemiyorsa onu anlamıyor. Ölü, ölmüş. Ama Allah diriltendir. Neyle diriltiyor? Gene ile diriltiyor. Birazcık böyle kıpırdasa, birazcık böyle dinlemeye çalışsa Allah ile onu diriltir. Ama hepimiz biliyor ve kendi kendimize şahit oluyoruz. Allah öyle buyurdu. İnsan kendi kendinin şahididir. Kendi nankörlüğünün şahididir. Bununla beraber kendi yanlışının, hatasının, Günahının, şirkinin, küfrünün şahididir dedi Allah. Bakıyoruz mesela Allah'ın bir ismi yok üzerinde. O da görüyor, o da biliyor. Olmasa olmaz. Olmasa imanı kaybediyorsun. Yani rahmetin olmazsa imanın olmaz. Çünkü Allah'ın Rahman ve Rahim ismini inkar etmişsin. İstediğin kadar dilinde iman ediyorum de senin üzerinde yok. Çünkü iman etmek sevmekti. Allah'ın rahmetini sana rahmet etmesini sevmen lazım. Sevdinse rahmet etmeyi de sevmen lazım. Rahmet etmeyi seviyorsan rahmet edersin. Bak iman ettin. Yoksa iman yok. Allah'ın kerimliğini sana ikramını seviyor musun? Seviyorsun. Bu durumda ikram etmeyi de sevmen lazım. Seviyorsan ikram edersin. Etmedin imanı kaybettin. Merhametsiz insan cennete giremez dedi Resulullah Efendimiz. Cimri insan cennete giremez dedi. Aynı şekilde Allah maliktir, Allah meliktir. Mülkün sahibi O'dur. Her şey O'na ait, biz de O'na aitiz. Ama biri dese ki, ben Allah'ın malikliğini seviyorum. beni malik etmesini, bir şeye sahip etmesini seviyorum. Doğru, güzeldi. Ne buyurdu Allah? Allah'ın sana verdiği gibi, sen de onun kullarına ver dedi. Vermesen ne olur? Vermesen Allah'ın seni malik kıldığına ihanet ettin. İhanet oldu bu. Onun da ahiretini al diye sana verdi. Onunla Kerim ol diye sana verdi. Onunla Vehhab ol diye sana verdi. Onunla Rezak ol diye sana verdi. Bu isimler üzerinde görünsün. Sen Hazreti İnsan olasın diye sana verdi. Ama sen tuttun onu cibrillik yaptın. Kaybettin. Allah'ın isimlerini kaybettin. Öyle buyuruyor de ayet sen Allah de. Bırak derrettekiler battıkları bataklıklarında oynasınlar. Allah demeyenler bataklığa batmıştır. Orada oyun oynuyorlar. Çamura batmışlar. Çamur batağına, dünya batağına batmışlar. Oyun oynuyorlar. Allah bıraktı diyor onları. Bırak onlar battıkları bataklıklarında oynasınlar. Ama sen Allah'tır. Biz Allah diyoruz. Rabbim Allah'tır diyoruz. Onun muradi üzerimizde gerçekleşsin diyoruz. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Onlar yani müşrikler neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı düzük uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi. Öyle olsaydı o zaman seni dost edinirlerdi. Resulullah Efendimiz'e Evet, biz sana iman edelim ama sen de bizim putlarımıza karışma. Öyle laf söyleme. Bize kafir deme, müşrik deme. Allah buyuruyor. Yani Allah'ın vahyetliğinin dışında başka bir şey söylersen seni kabul ederiz dedi Resulullah Efendimiz'e. Bir kelime, bir kelime ama küfür kelime. Eğer Allah seni sabit kılmasaydı, sağlamlaştırmasaydı, ayağını sağlamlaştırmasaydı neredeyse onlara eğilim gösterecektin. Onlar iman etsin diye yani onların seveceği bir iki kelime kullanacaktı. Ama Allah seni sabit kıldı. Bir şey bir yanlış yapmadı. Allah'ın ayeti dışında bir şey söylemedi. Ayet devam ediyor. Eğer öyle yapsaydın, bu durumda biz sana hayatın da kat kat, ölümün de kat kat azabını tattırırdık. Sonra bize karşı bir yardımcı da bulamazdın. Resulullah Efendimiz de söylüyor. Allah'ın ayetinden başka bir şey söyleseydin, Hayatın da ölümün de kat kat azabını sana tattırırdık. Hiç kimse bize karşı sana yardım da edemezdi. Eğer biri Allah'ın ayetleri dışında bir şey söylüyorsa, hayatın da ölümün de azabını kat kat hak etmiş olmaz mı? Etmiş olur. Allah ayağımızı sabit kılsın mı istiyoruz? Ne yapmamız gerekir? İman etmemiz gerekir. Allah'a davet etmemiz gerekir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi kim Allah'a yardım ederse Allah da O'na yardım eder. Ayağını sirat ve müstakimde sabit kılar. Allah'a yardım. Allah'ın kullarına yardım. Allah'ın emrettiği gibi bir hayatı yaşamaktır. Onun için din demek hayat demektir. Kur'an demek hayat demektir. Yani din, ibadet dini değil abdiyet dinidir Hristiyanlarda Yahudi de ibadet dinidir, öyle yapmışlar yani, tahrif etmiş ama asıl İslam, bütün dinlerde bu böyledir, ibadet dini değil, abdiyet dini abdolma dinidir Allah insanı kendisine ibadet etsin diye değil, abdolsun diye yaratmış, dünyaya göndermiştir. Onun için Fatiha'daki ablığı da öyle söylediler. Yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Yardım derken neyi istiyorsun? Yardım, dünyayı istiyorum diyor. Dünyayı istiyorum, sağlık istiyorum, para istiyorum, cennet istiyorum. Bunları kazanmak için senden yardım dileriz. Diğeri ibadet ederiz. Ne yapıyorsun? Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Kulluk nerede? Sen insan olmamışsın hani. Eğer insan olsaydık, Hazreti İnsan, Allah'ın güzelliği üzerimizde görünseydi, bir beraber kardeş olsaydık, bütün insanlığa örnek, şahit olurduk, şahit. Diğer insanlar bize baktığında, bu insandır, ben de böyle olmak istiyorum derdi. Böyle olmayınca ne oldu? Müminler kendi aralarında bile kardeş olamadılar. Kendi aralarında. Bırak diğer insanlara örnek olmayı, birbirlerine örnek olamadılar. Bunun sebebi nedir? Ölüdür, sağırdır, kördür. Allah ile dirilmemiş, Allah'ın vahyi ile dirilmemiş Allah'ın Resulü ile dirilmemiş. Evet, eğer Allah Resulüne sen Allah'ın ayeti dışında, vahki dışında bir kelime söyleseydin hem hayatın hem ölümün azabını sana kat kat tattırırdık. Hiç kimse de sana yardım edemezdi. Kim Yardım eder, bana karşı dedi. Bu durumda bakacağız. Biz Allah'ın ayetlerinden başka bir şey söylüyor muyuz, söylemiyor muyuz? Belki hayatın azabını yaşıyoruz. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Hayatın azabını yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Bütün ümmet yaşıyor. İçindeyiz. Hayatın azabını Allah bize tattırıyor. Bilelim ki ahiretin, ölümün azabı da Ölümden sonraki azabında da geleceğini bilirim. Allah'a güvenmiyoruz. Tevekkül etmiyoruz. Rahmetinden mahrum kalmışız. Rahmanlığına, rahimlığına iman etmiyoruz. Bizi affedip etmediğinden emin değiliz. Dolayısıyla biz de affetmiyoruz. Rahmet de edemiyoruz. Buna büyük azap mı yoldur. Rabbimizin yakınlığını tatmıyoruz, yaşamıyoruz, huzurunda olduğumuzu tatmıyor, yaşamıyoruz. Allah deyince bir şey hissetmiyoruz, tenimiz ürpermiyor, imanımız artmıyor, Allah ile aramızdaki perdeler kalkmıyor, bundan büyük azap mı olur? Bir kul Rabbinden bu şekilde ayrıysa, daha nasıl bir azap olsun, hayatın azabını bütün şiddetiyle yaşıyoruz. Bir şey olduğunda ne olacak acaba diyoruz? Ne olacak? Allah'ın kudretinde değil midir? O imtihana tabi tutmuyor mu? Niye korkuyorsun öyle? Niye o kadar endişe ettin? Bundan büyük azap mı olur? Bak azabın içindesin. Ateştesin zaten. Ölüm anı gelince ne olacak? Huzura nasıl gideceksin? Yani huzura hazır mıyız? Neyinle hazırsın ya da? Ne yaptın ki hazır oldun öyle? Bu senin üzerinde gerçekleşti mi? Sen Hazreti İnsan oldun mu? Allah'a avd oldun mu? Güzel oldun mu? Allah'ın güzelliğiyle güzel oldun mu? El esmaur husna üzerinde tecelli etti. Allah'a ayna, Allah'a halife oldun mu? Söyledim bir de sana ne yaptın diye sorar. Ne yaptın? Söyle bakayım ne yaptın? Allah sorar. Abici i aldı, sordu. Ne yaptın? Anlatacak acaba neyimiz var? Neyi yapmadın değil. Neyi yapmadın sorusunu ondan sonra soracak. Neyi yapmadın? Sana imkan verdim, şunu neden yapmadın sorusunu sonra soracak. Durmuşuz, düşünüyoruz. Neyle? Kiminle düşünüyoruz? Kiminle beraber? Şeytanla beraber düşünüyoruz. Allah'ın vahyiyle düşünmüyoruz. Şu ne olacak? Şunlar niye böyle yaptı? Şunlar niye şöyle yaptı? Bunlar niye böyle savaşıyor? Allah niye müdahale etmiyor? Şunlar niye müdahale etmiyor? Bu Müslümanlar niye böyle parça parçadır? Niye böyle dağınıktırlar? Niye bir değiller? Niye beraber değiller? Sen işe kendinden başla. Sen dağınıksın. Gönlün bir tarafa bakıyor, gözün bir tarafa bakıyor, dilin başka bir şey söylüyor. Aygın bir tarafa, evet, kolların başka tarafa gidiyor. Sen kendi alemini toparlayamamışsın. Evet. Cehennem kimedir? Zalimlere, kendine zulmedenlere. Evet. Başkalarına zulmeden kendine zulme, zulme etmiştir önce. Evet. Allah soruyor de ki göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran, ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Allah de dedi. Bütün kullar Allah diyecek dedi. Evet, Allah diyecekler. Kafiri de öyle söyleyecek, müşriki de öyle söyleyecek. Her akıl sahibi bu Allah diyecek. Başka bir şey diyemez. O zaman ki öyleyse peki siz hala Takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a karşı sorumluluğunuzu, kulluk sorumluluğunuzu kabul etmeyecek misiniz? Takvayı, Allah'a karşı sorumluluğunu, insana karşı sorumluluğunu, ailene karşı sorumluluğunu, anaya babaya karşı sorumluluğunu, komşuya karşı sorumluluğunu, hayvanlara, nebatata karşı sorumluluğunu, bununla beraber bütün varlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmeyecek misiniz? Sorumluluk büyük. Sorumluluk çok büyük. Bir de göklerin, yerlerin, dağların yüklenemediği emaneti yüklenmişiz. Ona karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeyecek miyiz? Madem ki her şey için Allah diyorsun. Gökten, yerden sana rızkı veren kimdir dediğinde Allah diyorsan. Sana gözü, kulağı veren, gönlünü veren kimdir? Bunlara malik, sahip olan kimdir? Allah'tır diyorsun. Gözümün sahibi O'dur diyorsun. Kulağımın sahibi O'dur diyorsun. Gönlümün, kalbimin, benim sahibim O'dur diyorsun. Sen o zaman Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmeyecek misin? Sana bu gözü, bu gönlü, bu rızkı bir şey için veriyor. Bu sorumluluğu yerine getirmen için veriyor. Bu emaneti taşıman için veriyor. Allah'a verdiğin misahi, vadi yerine getirmen için bu sana vermiş. Seni diri tutuyor. Varlıkta tutuyor. Taneyi, çekirdeği, yaran muhakkak ki Allah'tır. O diriyi ölüden çıkarır. Ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da başka tarafa döndürülüyorsunuz? Çevriliyorsunuz? Evet, Taneyi, çekirdeği, yaran O'dur. Diri ölüden, ölüyü de diriden çıkaran O'dur dedi. Zahiri olarak da bu böyledir. Manevi olarak da böyledir. Zahiri olarak biri diridir, onu öldürür. Ya da ölüdür, onu diriltir. Yoktan yaratır. Bir damla sudan yaratır. Bir de manevi olarak ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarıyor. Manevi olarak ölü bir insandan diri bir insani çıkarır. Bir kafirden bir veli çıkarır. Bir müşrikten bir peygamber çıkarır. Hz. İbrahim'in babası müşrikti. Azer müşrik. Ama ondan İbrahim gibi bir diriyi çıkardı. Nuh aleyhisselam bir peygamber ondan da Kenan gibi bir ölüyü çıkardı. Aynı şekilde Sahabe iman etmeden önce ölü onları dirildi. Yani ölüden diri çıkardı. Buna beraber iman etmiş, imanı kaybedenler vardır. Dirilmiş yani. Dünyayı, dünya hayatını ahirete tercih etmiş. Allah dünyaya saplandı dedi. Onlara ayetlerimizi vermiştik. Onlar Dünyaya saplandı. Kaybettiler. Köpek gibi dilini çıkarıp solur dedi. İmandan sonra kafir olmuş. Allah onların kalplerini böhürler dedi. Diriyken, diriden ölüyü çıkardı. Öldü. Gerçek şu ki iman etmeyenlere eğer biz Onlara gökten melekler indirseydik. Melekler, onlarla beraber olsaydı, bununla beraber ölüler onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilediği müstesna, yine de onlar iman etmeyecekler. Onların çoğu cahillik yapıyor. Yani bilmediği için değildir. Melekler de gelse, bununla beraber ölüler dirilse, onlarla konuşsa, ahiretten haber verseler, gene iman etmezler. Niye? Dünyayı tercih etmiş. Rabbini kabul etmemiş. Rabbi, onun kendi nefsidir. Onun için söylüyoruz. Bütün insanlar kıyamet yerine gitse ve her şeyi görse. Zaten Allah öyle buyuruyor. Ayet-i Kerime'de buyuruyor diye Allah. Kıyamet günü kaybedenler diyecekler ki, ''Ya Rabbi, her şeyi gördük, her şeyi anladık. Acaba bir daha geriye dönüş var mıdır? Bize bir imkan daha versen, bu sefer iman edeceğiz. Bu sefer iman edip salih amel işleyeceğiz. Bu sefer iman edip sadaka vereceğiz.'' diyecekler. Allah ne buyuruyor? Hiçbir şey değişmez. Giri gitseler, aynısını yaparlar. Çünkü şu anda da her şey bellidir. İman da bellidir, küfür de bellidir. Kulluk da bellidir, Allah'a isyan da bellidir. Rabbinin huzurunda durup yaşamak da bellidir. Şeytanla beraber olup yaşamak da bellidir. Rabbine itaat edip, vahyine tabi olmak da bellidir. Aynı şekilde şeytanın adımlarına uyup peşinden gitmek de bellidir. Belli olmayan bir şey yoktur. Her şey ortada. Ama insan tercihini yapmış. Gönlü neyle doluysa akli onunla meşguldur. Gönül eğer Allah'ın sevgisiyle, aşkıyla, muhabbetiyle, imanla dolu olursa akıl da onunla meşgul olur. Aklın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 Karanlıklarda kalıp oradan bir çıkış bulamayanın durumu gibi olur mu? İşte kafirlere yapmakta oldukları böyle süslü ve çekici gösterilmiştir. Allah birine nur vermiştir. Nuri bütün kullarına teklif etmiş ve sürmüştür. Mümin olanlar nuru kabul etti. Allah'ın vahyinin nuru ışığında yürüyor. İnsanlar arasında yürüyor. Yolculuk yapıyor. Manevi yolculuk. Niye insanlar içinde yürüyor? Onlarla beraber kazanmak için. Bu bir imtihan. Salih amel işlemek için. Allah'a davet etmek için. ikram etmek için. O onlar için cennet olsun diye. O nurla yürüyor. Onunla aydınlatıyor. Öteki karanlıklar içinde kalmış çıkış bulamıyor. Hakikati örtmüş, hakikaten mahrum ama bununla beraber onlar kendi hallerinden razıdırlar. O halleri onlara daha bir güzel geliyor. Seviyor o halini. deki ki, muhakkak ki, selatım, namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm, kurbanım, her şeyim. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ona aittir. Ben ona aittim de. biz de öyle söylüyoruz. Namazımız ibadetimiz, kulluğumuz, aşkımız, muhabbetimiz, çabamız, gayretimiz alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Hayatımız, vaktimiz, zamanımız buna beraber ölümümüz yolunda hayatımızı kurban edip öleceğimiz alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Her şeyden, canımızdan da vazgeçeriz ama Rabbimizden, Rabbimize iman etmekten, Rabbimize kul olmaktan, Rabbimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmekten vazgeçmeyiz. Her şeyden vazgeçeriz, Rabbimizden vazgeçmeyiz. Her neyimiz varsa, canımızla beraber yoluna kurbandır yarab diyoruz. Biliyorsunuz daha önce bir ekmek projesi, Asgıda ekmek projemiz vardı. Diğer vakıda yanlış hatırlamıyorsam 200'den fazla fırına Asgıda ekmek projesini uygulamak için taahhüt vermiştik. Bunun en az ayda bir kontrol edilmesi gerekir. Hamdolsun başka şehirlerde de kardeşlerimiz onu yapmaya devam ediyorlar. İstanbul'da bir kardeşimiz yapıyor. 200 tane buradan göndermiştik ona o tabeladan. Sonra kendisi artık bastırıp dağıtmaya devam ediyor. Evet, başka illerde böyle kardeşlerimiz başlamışlar. Askıla Ekmek projesini uyguluyorlar. Asla Etmek Projesi'ni zaten hepimiz biliyoruz. Ama söyledim, ayda bir kontrol etmesi gerekir. Öyle yapacağız, gidip kontrol edeceğiz, selam vereceğiz, bakacağız. Belki tabela yırtılmış olabilir, şey olmuş olabilir. Tazelemek isteyen isteyen tazeler, mesela yeni şey veririz, olmayanlara yenisini veririz. Yapmak istemeyenlere dua ederiz, teşekkür ederiz. Yani, yeniden böyle bir bir kontrolden geçirmek gerekir. Biliyorsunuz bir de, şu anda kurma şeyi olsun, iftar verme, bir de yetimlerin gidilme meselesi var. Önce aslında 1000 dedik, sanki sayı gittikçe yükseliyor. Bütün kardeşlerimiz, bayan olsun, erkek olsun. İnşallah televizyondan da bunu söyleyeceğiz. Hepsine bir davetimiz var. Biliyorsunuz bir kişiyi 100 liraya ye giydiriyor. Yetimleri. Bu kadar yetim çıkacağını hiç tahmin etmemiştik. Tabi bir de böyle acil ihtiyaç sahipleri de var gerçekten. Onlar da yetim korumundadır. Ben ben de varım diye, ben de sizinle beraber yürüyorum diyen evet, her bir kardeşimizden en az bir yetime göre yani 100 TL ödeme yapmasını istiyoruz. Sadece buradakilerden değil. Dışarıdakilerinden de aynısını söyleyeceğiz. İster yurt içinde, ister yurt dışında, herkes davetlidir. İnşallah güzel bir şey olur. Rahmet olur inşallah, rahmet. Öyle buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yeryüzündekiler birbirine rahmet ederse Allah da onlara rahmet eder. Bir kavim, bir topluluk kendini değiştirmedikçe Allah onlardakini değiştirmez rahmet insin istiyorsak, rahmet etmemiz lazım. İnşallah bunu yapacağız, birbirimize rahmet olacağız. Hidayet olacağız, muhabbet olacağız. Burada olanlar, olmanlara söylesin. Bununla beraber zaten Ramazan ayıdır. İster zekat olsun, ister fitre olsun, bu sene herkes fitresini yetimlere verecek. Fitre ne kadar değil? 20 TL civarındadır. 19 mi? Öyle bir şey galiba. Diyanet'in değil. Bütün zekatlar da böyle. Başka ne var? Bütün infaklar da öyle. Allah verir. Biliyorsunuz, iftari söylerken 20.000 kişiye yapmaya karar verdik dedim. Bir ton kurmayla hesap ettik. Allah 40.000'e çıkardı. Biz 20.000 dedik, 40.000'e çıkardı. Şu anda 40.000 kişilik iftar tamamdır. Hazırlanıyor. Ramazan'ın sonuna kadar, tabii hepsini dağıtmış olacağız. Allah ikram ediyor. Aynı şekilde yetimler için 1000 tane dedim. Ama sayı gittikçe artıyor. Seyrediyorum. Çalışıyoruz. Çalışacağız. Evet, mesele anlaşılmıştır inşallah. Soran olursa söyle bu sene fitre de Zekat'ta her şey yetimlere. Allah hepimizden razı olsun.